Cenab-ı Hak Kur'anı teriminde Estağfirullah. İçkala Rabbü Kâlû Ve bi Yani manası şu ben dünyayı bir halife yaratacağım. Ben halife yaratacağım ne diyor bakın da ki ya bir kainatı ifsade olacak kan dökecek var mı Melekler nereden biliyor bunu? Ha. Adetler geçen bir kavimler var ki onları gördüler ki ondan kıyas yaparak söylüyorlar Allah. Yaracağım bu mahluk işte bundan aver geçen yani kavmi can gibi kavmi ten gibi, kavlı ben gibi sana az oldu, kandıkeller. Halbuki biz seni tespit ediyoruz ve takdir ediyoruz diye vakitte Allah kale Benim bildiğimi siz bilmesiniz. Şükür edin ve benim yapacağım halk edeceğim mahlukatı hikmetle bakın hikmete muntazir olun dede Allah. Allah Adem'i halk etti ve ona esmalarını talim ettiği aynı zamanda esmaların sıfatlarını verdi. Esmayı denen işte Adem o esmalara da esmalara da oldu. Ama esmanın ters tarafına mesela Allah'ın rahmeti mutenahi insanın rahmeti mütenahi bir hududu var yani. Allah'ın rahmiyeti var. Ona mütenahi insanın rahmiyeti mütenahi buraya kadar geliyor. Adem baktay ki halk olundu. Allah aşkı Niye kainat halkettiğini o aşkı ardı edildi. Adem Esma'yı öğrenince niçin halka olunduğunu, muhabbet halk olunduğunu öğrendi ve aşka talip oldu. Şeytana aşk verilmedi. Adem'e aşk verildi. Adem cennetteydi. Aşka talip olunca Allah-u ve Teala buyurdu ki Adem'e aşk dedi gözyaşıdır, mahzuniyettir, ağlamaktır. Ağlamak da dedi mahsuniyette de neşedir dedi. Fakat cennete ala dedi, mahsuniyetleri değildir, ağlamaları değildir. Çık cennetin dışarıya aşık oldu, aşka aldı. Dedi. Yani Hristiyanların dediği gibi Adem gazab-ı ilahe da cennetten çıkarılmadı. Aşka talip olduğundan çıkarıldı. Çünkü ancak aşk cennetin haricinde aşka sahip dedi. Ağlayacak, üzülecekti. Aşkın da kendinde olduğunu gördü Adem. Onun için aşka malik olmak için cenneti bir bu yetanetsine sattı ve dışarı çıktı. Detti Adem Sülvü Fakim'den Muhammed gelecek. demeti bir buğdaya sattı ve dışarı çıktı. Aşkın zahir olması için. Ee, muhabbetten Muhammed oldu hasıl. Muhammedsiz Muhabbetten ne hasıl. Ee, bütün Enbiya bir nurdur. Bir nurdur. nur vahittir. Cümle Enbiya'nın didayeti olan Hazreti Muhammed'in nurunu Allah Adem'in alına kodu ve bu nur cümle Enbiya'ya Çirai ederek da Hazreti Peygamber'e geldi. Resulullah'ın vücudu mübarekleri zahir olup Allah'ın rahmeti zahir oldu. Meydana çıktı. Gözle görüldü yani. Allah'ın muhabbeti Muhammed'le görüldü. Vücudu zahir olurca. Ve kendine miratı hak etti allah Teala. Yani Zat-ı nurunu mirat-ı zahir etti. Zuhura getirdi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. İşte insan oğulları nereden geldiğini, nereye gittiğini, niçin geldiğini ve niçin gittiğini ancak nebilerden öğrendi. Peygamberlerden öğrendi. Ve onların varisi olan delilerden ve alimlerden öğrendiler. Ve Hakk'a giden yollar o kadar çoğaldı ki her mahlukatın, nefesinin her sayısınca Hakk'a yollar açıldı. Ama bulabilen işin. Aşk ile halk olan mahlukat aşk ile yaşadı ve aşk ile öldü. Öldü değil, oldu. Çünkü insanoğlu ölmez. Olur. Hayvan ölür. Ne mutlu aşka vasıl onlara ve aşkta yaşayanlara. Aşkın hepsi kutsidir. Taalluk ettiği yerle değişir. Olmamış insanda zahir olan aşk şehvetle zahir olur. arif i kamil olursa Orada aşk ilahiyle zahir olur.